Rize Haber 53R Köşe Yazısı Banka promosyonları hakkında Promosyon parası, maddi imkanı gerçekten çok az olan, geçinmekte cidden güçlük çeken, zarurete düşmüş, zorda ve darda kalmış çok fakir kimselere verilebilir. Bu hususta İslam ilimlerinin fetvası bulunmaktadır. Bu fitvadan hareketle, promosyon parasıyla Afrika ülkeleri başta olmak üzere ciddi yokluk ve sıkıntı içindeki insanların insana ihtiyaçlarını karşılamakta dinen bir sakınca yoktur. Ancak promosyon parasıyla açılacak bir su kuyusundan o bölgede yaşayan fakir zengin herkes faydalanacağı için bu parayla direkt su kuyusu açtırılması uygun görülmemektedir. Faiz ve promosyon gibi bazı hususlarda ne yazık ki dikkat etmiyoruz. Sanki hepimiz Müslüman değilmişiz gibi, İslam'ın bazı kurallarını kabul ediyor, tabiri caizse işimize gelmeyenleri ise kabul etmiyor ve uygulamıyoruz. Oysa Peygamber Efendimizin, helal lokmanın önemini belirten şu hadisi bu kadar da manidardır. Haramla beslenen bedene cennet haramdır. Tirmizi Aslında helal mi haram mı gözetmeden kazandıklarımızı gene aynı şekilde harcarken, çoluk çocuğumuza yedirirken dikkat etmiyoruz. Ama gündelik hayatta olumsuz sonuçlarıyla çokça karşılaşıyoruz. Sadece sebebini anlayamıyoruz o kadar. Bugünkü sosyal ve toplumsal çürümüşlüğün en temel nedenlerinden biri de budur belki de. Huzur ve mutluluğun, anlayışın ve saygının hoşgörünün ortadan kalktığı aileler, anne babasına, ailesine ve topluma asi ve nankör çocuklar, gençler. Çünkü haramla beslenen kalp katılaşır, dolayısıyla şefkat ve merhamet duygusu kaybolur, Vicdan körelir. Toplumumuzda doğru tabir ettiğimiz insanların sayısındaki azalmadan şikayet ederken, acaba buna katkımız var mı diye hiç düşündüğümüz oluyor mu? Promosyonu elden çıkarırken okunacak dua. Allah'ım, bu parayı şahsi menfaatimden çıkarıp hayra yönlendiriyorum. Helal ve temiz eyle. Baş öğretmen Hatice Kestioğlu.